bırakmasın. Bizleri neslimizi tevhid ehli insanlardan eylesin. Amin. Ve cennete girmeyi nasip etsin. Bugünkü mevzumuz bir kardeşimizin isteği üzerine normal ders periyotundan çıkarak artı bir ders isteyeceğiz. O da tesettür Özellikle istedi. Elbette ki İslam'ın her meselesinin en ince ayrıntısıyla bilinmesi gerekir. Yoksa normalde bugünkü konumuzun e, güzergahı kişilik kavramı üzerineydi. Kişilik ve karakter nedir? Kişilik ve karakter üzerindeki fark nedir? Nasıl olmalı? Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına verdiği o karakter karakterin içindeki özellikler neler? Onların üzerine olacaktı. inşallah haftaya onları vereceğiz. Çünkü toplum, kutlu doğum haftası diyerek ne yapıyor? Peygamberin neyini kutladığı belirsiz. Ve bununla da e, yani adeta insanlarda bir duygu sömürüsü veyahut başıboş sürülerin gezdiği gibi sağda solda gezip akşam yaylımdan gelip de nasıl ağla gidiyorsa Öyle giden hale gelmişler. Şuur yok, düşündükleri bir şey yok, öğrendikleri hiçbir şey yok. Halbuki Peygamberimize bakın, yetiştirdiği her sahabesini adeta bir lider gibi yetiştirmiştir. Yani her sahabe bir lider pozisyonunda olan bir insandı. Her sahabe kendisi gibi bir Muhammed'in emindi. Her sahabe yiğit, cesaretliydi. Her sahabe güvenilirdi. Her sahabe emanete riayet eden insanlardı. Ama bugün maalesef en doğruyum diyen insanlardan ben doğru değilim ama Müslümanım diyen insanlarda dahi bu kişilikleri görmemiz mümkün değil. Çünkü insanlar liderini tanımıyorsa peygamberini tanımıyorsa ondan gelen sözleri hiç ne yapmaz tanımaz. Evet, Bugünse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine öğrettiği kadın taifesinin giyinme şekliyle alakalı bir ders yapacağız inşallah. Allah bana anlatma, hepimize de anlayış versin. Tamam. Bu dersi ben 26-11-1999'da yapmıştım. Bir zaman daha önce. Aynı dersi ilk yaptığımda. Ve geniş teferratlı yapmıştım. Daha sonra bu dersi işledikten sonra kızlar bunu kaleme aldılar ve hocam dediler ki bunu bir kitap olarak basalım. Nasıl derseniz öyle yapalım. Daha sonra, yıllar sonra daha önce de bir eserimi çalmıştı. Hırsızın birisi bunu almış. Hiçbir şey değiştirmeden altına Seyfullah Çubuk yazıp tekrar baskıya vermiş. Mehmet diye bir kardeşimiz var Bursa'da. O da şu an Belam diye tanıdığım birine diyor. Hüseyin abinin diyor. Bak bir şeyini daha basıyor. Dövüşürler. O bununla iki tane daha almış benim böyle sohbetim elinde. Eğer alınmazsa bu da onun ismiyle eserim diye basılacağı kitaplardan birisi olacakmış. Sonra Mehmet benden rica etti. Ben de nasıl istiyorsan öyle yap. Benim adımla kendisi bunu bastı. Ben de hiçbir şey yok. Ben sadece bunu 99'da hazırladım şeylerden bir tanesi. Ve ismini yazdığı şeye baktım. Hiçbir değişiklik ekleme, çıkarma yok. Sadece isim koymuş. O kadar. Yani ders bu. Bunun da böyle bir anısı var. Evet kardeşler. Allah Azze ve Celle insanoğlunu yaratmış. Yaratmada bir amaç üzerine yaratmıştır. Ve ayeti kerimede diyor ki, ben hiçbir şeyi boş abes, gayesiz yaratmadım diyor. Yani otun dahi yaratılmada nedir? Bir hikmeti vardır. Ve ayeti kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki kafirlere hoşunuza gitse de, gitmese de sizi yaratan biziz diyor. Hani inkar ediyorlar ya bir yaratıcı hoşunuza gitse de gitmese de sizi yaratan biziz. Neden tesettür Dersine böyle bir giriş yapmak ihtiyacında bulunuyoruz. Yaratıcı seni yaratmışsa senin üzerine şunu yap, bunu yap, şöyle giyin veya şöyle hareket et deme hakkına da nedir? Sahip. Düşünün bir iş yeri veyahut bir kurum. Sana diyor ki burada iş verdim ama şartlarım nedir? Şu nöbetsiz elgesi nedir? Bu. Bunlara uyarsan burada çalışabilirsin. Uymazsan Burada çalışamazsın diyor. İkazlar veriyor. Seni uymaya ne yapıyor? Zorluyor. Allah Azze ve Celle de yarattığı insanlardan istediği neler var? Bir şeyler var. Şunu yaparsan mükafat olarak cennetin. Yapmazsan azap olarak da nedir? Cehennemim diyor. Ama istediği şeyler bu yönünü hiç ele almayın. Allah Azze ve Celle yarattığı kulundan bir şey istemişse her zaman onun hayrına dönüktür. Şunu yapma diyorsa yine o nedir? Onun hayrınadır. Yaparsa mutlaka ona ne yapacaktır? Zarar getirecektir. Misal bir kadın mahrem olmadan bir gün bir gecelik yolculuğa ne yapmasın? Çıkmasın diyor. İlla başına bir iş mi gelecek? Değil. Ama insanı ne yapıyor? Bu söz koruyor. Çıkma diyor. Mahremi olsa başına bir şey gelmeyecek mi? Yine gelebilir. Ama sana ne yapıyor? Bu tavsiyede bulunuyor. Veyahut birisi geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor, benim hanımımın yanına erkek kardeşim yani halk arasında Çelebi veyahut biraderi kalabilir mi? O ölümdür. Diyor. Yani baş başa kapalı kapıları ardında ne yapamaz? Kalamaz. O ona ölümdür. İlla bir şey mi olacak? Değil. Ama İslam olacağın önüne ne yapıyor? Bütün kesiyor. İşte İslam'da Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Ve isteyerek veya istemeyerek bana ibadeti kabul ve ikrar etsinler diye yarattım diyor. Evet. Ve sizi biz yarattık o halde tasdik etmeniz gerekmez mi diyor. Demek ki İnsanoğlu yaratılan bir varlıktır ve yaratılmış ise bir yaratan vardır. İster bunu kabul etsin, ister etmesin hiç önemli değil. Çünkü yaratılmışlık yönüyle yaratılanlardan insanın hiçbir farkı yoktur. Yani ister hayvan ister bitki, sen de yaratıldın onlarda yaratılmışlık yönüyle. Şimdi buradan nereye varmak istiyorum? Mesela halk arasında Ramazan'da anlatırlar. Torunla dede yolda gidiyormuş. Kedinin birisi de bir şeyler yiyormuş. Dede dede diyor bak kedi diyor oruç yiyor. Dedesi diyor ki yavrum bilmez misin diyor. Kediler oruç tutmaz diyor. Yani hayvanlar oruç tutmaz diyor. Yani yaratılmışlık yönüyle insanda yaratılmıştır. Hayvanda yaratılmıştır kainattaki her şeyde. Ama bir fark var ibadet yönüyle sorumlu olarak sadece insanlar ve cinler sorumludur. Ancak onlar emir ve nehiylere nedir muhataptır. Ama yaratılmış da hepsi nedir eşittir. Düşünün Allah Azze ve Celle bizleri yaratmış ve bizlere güzel güzel şekiller vermiş ve hangimizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Burada da bizi yarışan hayırda yarışsın, birleşen takvada birleşsin ve iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden bir topluluktan olsun veyahut tam zıttında Dün çoktandır zikretmediğim bir rivayeti dolmuşun o para kasası var ya oraya yapıştırmışlar, orada gördüm. Demek ki vakit fırsat gelmeyince hadis zikredilmiyor. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam i̇bn Mace kitabı Züht'te naklediyor bu rivayeti. Onlar oraya Heşe'ye yazmışlar. Hadis-i Şerif manasına Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam kardeşler İnsanlar diyor ya iyiliğin anahtarı ya kötülüğün kilididir. Ya da diyor mutlaka şerrin anahtarı iyiliğin kilididir. Üçüncü sınıf yoktur diyor. Yaratılan kul ya Allah yolunda gidecek, ya da kaybolacak. Ya iyiliğin kilidi, yani açıp da eve giren, kötülüğü kitleyen, oraya sürgüleyen, sokmayan, ya da kötülüğü sonuna kadar açan, iyiliği sürgüleyen. Bunun dışında ne atmaz üçüncü bir sınıf yoktur diyor. İşte güzel bir şekilde yaratılan Adem oğlu da güzel hasletlerle teçhiz edilerek yaratılan, var edilen insanın, eğer Allah yolunda gitmezse, Allah ne diyor? Esfel-i dediğimiz aşağıların da aşağısına düşer. Onlar hayvanlar gibidir. Devam ediyor ayet. Hayvanlardan da aşağıdır. Neden böyle diyor? Çünkü hayvana süt ver diyorsun, sütünü veriyor ama denen parasını diyor mu? etini veriyor, derisini veriyor ama senden bir şey istiyor mu? Yok, hep veriyor. Çünkü onun yaratılışı o. Arıya Allah bal verdi, bal veriyor. Başka bir şey ne yapmıyor? Vermiyor. Ücretini de senden istemiyor? Ama insanoğlu ki kendisine kulluk emrediliyor, yapmayınca işte onlar yani Allah'ı tanımayan insan yaratılanlardan neyiyle üstün kardeşler? Aklıyla. aklıyla düşüncesiyle o akıl Allah'ı bulamıyorsa Allah'a hizmet edemiyorsa demek ki hayvanlar insanlardan daha üstü hatta daha da mertebede çünkü Allah'ı bulamayan Allah yolunda gitmeyen ne diyor hayvanlar gibidir hatta hemen devam düşünmemiz için burada bir tehdit var daha aşağıdadır çünkü hayvan denileni yapıyor zıttına hareket ne yapmıyor yapmıyor ve Allah Azze ve Celle biz cehennem için pek çok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri var fakat anlamazlar. Gözleri var, görmezler. Onların kulakları var fakat onunla işitmezler. Bunlar tıpkı hayvan gibidir. Hatta daha aşağı işte gaflet içinde olan bunlardır diyor Araf 179'dan. Evet kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Allah Azze ve Celle onlara bu organları bahşettiği halde bu organların hiçbir şekilde yararlanmıyorlar. İşte bu da hayvanlardan daha aşağı diye Allah ne yapıyor? Kur'an'da zikrediyor. Yine burada e, bir meseleyi daha zikredeyim. Çobanlık yapan bilir veya çobanların yanına giden bilir. Allah diyor ki ayetinde kafirlerle diyor onların hali çobanla sürüsündeki hal gibidir, diyor. Şimdi çoban, hayvana seslenir, diyor. Hayvan kafayı kaldırır, indirir. Sen de diyor, onlara söylersin, senin sözünü anladığını zannederlerdi. Sadece kafayı kaldırır, yani bir ses duymuş, kafayı indirir. Yani o söz onlara hiçbir zaman ne yapmaz? Evet. Tesir etmez. Ben çobanlık yaptığım için biliyorum, hayvan kafayı kaldırıp Değneğenden başka hiçbir şeye bakmaz. Sadece ondan ona bir komut geldiğini bilir. Senin sözünü hayvan ne yapmaz? Anlamaz. bunu denemesi basit. Köpeğe siz ne diye çağırırsınız? Kucu kucu yok. Kediyi pisi. köpeğe çağırın pisi, pisi diye gene gelecek. O sizin elinize bakıyor. Yani şu el hareketiniz var ya deneyin. Ben yaptım hocam veriyorum. Deneyin ben denedim bunu. O sizin sadece hareketinize göre ne yapıyor? Kuyruk sallıyor veya şey yapıyor. Pisi, pisi diye çağıracaksınız gel. geliyorum diye Köpeğe çağırır gibi kediyi çağırın gene gelecektir. İşte onların misali hayvanların misali gibidir diyor. Evet. Allah hepimize anlayış versin. Anlayıştan ayırmasın. Anlayışı kıt olanlardan eğlenmesin kardeşlerim. Evet, durumları otlamaya giden hayvanlardan daha kötü olanların durumu ne kadar kötüdür. Allah'a ibadet için yaratık, yaratıldıkları halde başkasına tapınmakta ve aleyhlerine hüccet koşulmuşken Allah'a ortak koşmaktalar. Allah onlara da hidayet etsin. Allah subhanahu ve teala bu şekilde yükselmeye ve alçalmaya muhatap olan insanların yarısının da kadınlar olduğunu söylüyor. Yani biz insanı hem erkekten hem de dişiden yarattık. Ve birbirlerinden üresinler, birbirlerini tanısınlar diye kabilelere ayırdık ve onların da lisanlarını ne yaptık? Ayırdık diyorum. Yani insanların iki unsuru var. Kadın ve erkek. Ve bunlar da birbirlerine her zaman ne yapacak? ihtiyaç duyacak. Ve size kendi nefsinizden kendisiyle huzura kavuşabileceğimiz eşler yarattık. Yaratıp aranıza sevgi ve merhamet koyması da onun delillerindendir, diyor. Adem neden yaratıldı? Topraktan. Emsalsiz. Babası yok, annesi yok. Hava annemiz? Adem. Muhtezile, akılcılar bunu ne yaparlar? İnkar ederler ama Allah Resulü Aleyhisselatü Resulam, Allah havayı Adem'in ehe kemiğinden yarattı. Onu düzeltmeye çalışsanız kırarsınız. Bıraksanız öyle kalır. Onlara nazik davranınız. Yani yumuşak davranın. Ve veda hutbesinde dahi Allah adına aldığınız o emanetlere ne yapın? Evet. Yumuşak davranan sahip çıkındır. Yani son anında bile kadınlar Allah Resulü ne yapmıyor? İhmal etmiyor. İşte kardeşlerim yaratılan insanların bir cinsi de nedir? Kadınlar. Neden böyle bir mukaddemeye gerek duyuyor? Çünkü kadınlar dünyadaki nimetlerin içinde erkekleri en cazip gelen ve tevhidden sonra en büyük fitne olan varlıklar olduğu için. Karşı cins olması hasebiyle Allah insanların arasına bir ülfet koymuş, bir sevgi koymuş ve karşı cinsine bir istek koymuş. Erkek karşı cinse muhakkak ne yapacak? İstek duyacak. Ama burada kadınları da sınıflandırmak gerekiyor. Kız çocuğu olan var. Yetişkini var. Bir kadın olanı var. Anne olanı var. Büyük anne olanı var. Ama bunların içinde Allah Azze ve Celle cennet kadınların ayakları altında demiyor. Anaların ayakları altında Kime iyilik yapayım? Anana. Tekrar soruyor. Yine anana diyor. Kime? Anana. Sonra babana diyor. Dördüncü ne yapıyor? Anneyi değil, babayı zikrediyor. Bu da gösteriyor ki cennet ayakları altında, kadın cinsinden sadece anaların ayakları altında. İşte ben sana tapıyorum, ben seni çok seviyorum diyenlerin ayağının altında değil. Anaların ayakları altında. Evet kardeşlerim. İnsanoğlu kabul etse de etmese de tasdik etse de etmese de demin de zikrettiğimiz gibi onları yaratan biziz diyor vakıa 57'de. Evet. Şimdi bu noktada kardeşler Kur'an ve sünnete gittiğimizde Allah Azze ve Celle yaratılan kadın cinsinin çektiği zorlukları anlatıyor. Geçen haftaki Hafta içi dersinde hatırlayacak olursanız gelen kardeşler hatırlar. Bir çiğnem et, bir su, bir çiğnem etten yarattık diyor. Yani zorluk üstüne kadına ne yapıyor? Zorluk çekiliyor. Ana rahminde 9 ay duran çocuk daha sonra 2 sene ne yapıyor? Emziriyor ve daha sonra ayağı yere basana yola çıkana kadar hep annesinin nedir bakımında olan bir çocuktan bahsediliyoruz. Yani ananın çocuğuna karşı muamelesi ananın tabiatında, fıtratında onunla beraber verilen nedir? Bir duygudur. Bir baba bunların hiçbirini doğurdururs, ne yapamaz? Yapamaz. Ha şu an biri erkekleri doğurdurmaya çalışıyorlar, birçok şeyler yapıyor. Bu mümkün değil. Bu kadının fıtratında olan bir şey. Erkeğin fıtratında değil. Sabaha kadar çocuk ağlasın, durmasın, kadın gözünü kırpmaz. O çocuğuna merhametle ne yapar? Bakar. Ama erkek belli bir şeyden sonra kadını da çocuğu da kapının önüne koyar. Ya da odaman atar. Ama kadın bunu ne yapmaz? Yapmaz. Onun fıtratında olan bir duygudur. Ve Allah Azze ve Celle ayetlerine baktığımızda Lokman ve İsra suresinde anaya babaya itaatı kendisine itaatin hemen ne yapıyor? Akabin etkilerdir. Yani Allah'a asla şirk koşma. Daha sonra anana ve babana ne yap? İtaat et. İyilik et diyor. Ta ki seni Allah'a ve Resulüne isyana davet edene kadar o zaman onlara ne yapma? İtaat etme diyor. Ve Allah Azze ve Celle kitabında yaratılan çocuğun anasına ve babasına iyi davranmasını emrediyor. Evet. Geldik, yetişkinliğe biraz büyüdük. Ve akabinde ne diyor? Aleyküm selam vurallahu. Önemli değil. Devam. Tek mi geldin? Hoş geldin. <gülüyor> Aleyküm selam vurallahu. Ve Allah Azze ve Celle yaratılan kulun dinde daha sonra genç şeye geldiğinde ne yapın? Evlenin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam evlenin, dininizin yarısını tamamlayın diyor. Öbür yarısını Allah'tan korkmadın diyor. Bu da gösteriyor ki karşı cins geldiği zaman, vakti geldiğinde evlenmesi gerekiyor ve bu evlilikte nedir? Onun dinlisi, dininin yarısının tamamlanması olduğunu zikrediyor. Ve Tirmizi'nin naklettiği rivayette ise kardeşler bir insanın diyor ahlakından ve dininden eminseniz onu ne yapın? Evlendirin diyor. Eğer bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne hakim olur diyor. Yani ahlakından ve dininden bir insanın eminseniz bunu evlendirmek zorundasınız. Onu tespit edip sizin evlendirmeniz gerekiyor. Bunu da yapmazsanız yeryüzünde demek ki fitne hakim oluyor. Dolayısıyla evlendirmediğin zaman sen de fitneci durumdasın. Bir en baştan ağabeyimiz hocam imanını mı tamamlar dedi? Dinini. Dinini. Öbür yarısı nedir? Allah'tan korkmaktır diyor. Demek ki bekar olan bir insanın burada otomatikmen dini yarım. Yani dini yarım derken evliye göre. Ha, evlinin dini ona göre daha mı yüksek Şimdi meseleyi baştan düşünürsek, erkeğin karşı cinsi olan isteği, onu birçok şeye ittiği gibi birçok hayırdan da ne yapar? Alıkoymaya başlar. Evlenememişseniz ne yapın diyor, oruç tutun. Niye? O şehveti ne yapar? Kırar. Demek ki bekar olan birisi bir kadın herhangi bir şey gördüğünde birçok şeyi tetikliyor ve duyguları birçok şeye ne yapıyor? Hakim olabiliyor. Evlinin olmuyor mu? Ama bekarlan evliyi aynı konuma ne yapmıyor? Getirmiyor. Ve Hacer Askalane diyor ki bu konuda Allah kendisinden razı olsun. Beden diyor tok olduğunda şehvet aç olur diyor. Her şeye bakar diyor. Beden diyor açsa şehvet tok olur diyor. İşte orucun insana faydası budur diyor. Onun için diyor Allah kitabında bekarlara oruç tutmayı emrediyor diyor. Bugün selam beklerken hep oruçta, her gün tutardı. Onları da beklerler, sabır öyledirler, derdiler. Öyledirler. Şimdi evlendi, ara sıra soruyor, oruç musun? Yok abici tam Ama beklerken inan her gün tutardı, her gün. Evet. Allah hepimize hayır versin, anlayış versin. Demek ki Allah'ın çizdiği bir şey var. O da nedir? İnsanın vakti geldiğinde evlenmesi gerekiyor. Ve evlenen, evlendiğinde de dinimizde insanın dininin yarısını tamamladığını gösteriyor. Ve kardeşlerim dikkat ederseniz toplumun ifsadında kadınların çok önemli bir rolü vardır. Islahında da çok önemli bir rolü vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kisra'ya ne olduğunu soruyor. Allah Resulü'nün Kisra'nın öldüğünü söylüyorlar. O zamanki e, İran'ın devlet başkanı. Peki diyor, yerine kim geçti? Kızı geçti denince aleyhissalatü vesselam hangi topluluk gidiyor, kadını başa geçirdi, o topluluk helak olmuştur diyor. Veyahut ben tevhidden sonra sizlere en büyük fitne kadınları bıraktım diyor. Demek ki kadınların ıslahı bir toplumun ıslahı. Kadınların e, bozukluğu ise bir toplumun tamamen neyine geliyor? Bozukluğuna ne yapıyor? insanları götürüyor. Burada da dinimiz bize, mesela en yakın terimizi de nakleden rivayette e, sizin diyor en hayırlınız ehline ve çocuklarına en hayırlı olan mıdır, diyor. Bu da gösteriyor ki dinimiz bizim tamamen kadınlara ve çocuklara hayırlı davranma. Onlara Allah'ın emir ve nehirlerini öğretmemiz gerektiğini işaret ediyor. Ve lokmanın oğluna nasihatını Kur'an'da okuduğumuz zaman orada da ilk öğretilen nedir? Oğlum Allah'a asla şirk koşma. Bak bir babanın bir evladına dinde ilk öğreteceği neymiş? Bu. Sonra namazını dost insanlara. İyi muamele yap. Ve yeryüzünde kasala kasala yürüme. Riyakarlıkta bulunma. Yani ilk öğretilecek neymiş? Hep bunlar. Bunu da yaptığında demek ki toplum ne yapıyor? ıslah oluyor. Eğer bu yapılmazsa toplumun ifsadı nedir? Hemen hazırdır. Ve benden sonra erkekler için kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım diyor. Evet. Benim vefatımdan sonra siz erkeklere en büyük imtihan kadınlardır diyor. Ve bu sözden kardeşler kadınlarda bir aşağılama veya bir itam nedir? Yok. Yani kadın eğitilmezse ve gerekli şekilde dini vecibeler öğretilmezse bir toplumun ifsad olmasında, helak olmasında nedir? Yeterli bir meseledir. Diyor. Şimdi burada Sadece erkekler ifsad edilse kadınlar ifsad edilmiş olmaz mı? Olur. Ama erkeğin çekiciliğiyle kadının çekiciliği nedir? Aynı değil. Mesela hadis-i şerifte diyor ki aleyhissalatü vesselam haya ne kadar güzel bir şeydir. Ama kadınlar da hele onu sormaktır. Şimdi erkeğin hayasıyla kadının hayası bir mi? Değil. Erkeğin merhametiyle kadınınki bir mi? O da değil. Çok farklı. Ama ikisi de nedir? Merhamettir. Ama bir toplumda kadının bozulması bütün toplumun bozulmasıdır. Erkeğin bozulması değildir. Şimdi düşünün. Bunu bak yaşamış olduğumuz şu asırda e, herkes kadını öyle bir kullanıyor ki reklam mı yapsın? Mesela benim geldiğim güzergahta bir şeyler var. Ne diyorsunuz o reklam panolara? Billboard mu? E, asmışlar durakta duruyor otobüs. Bir kadın çırı çıplak neredeyse. Ne reklam olduğu belirsiz. Herkesin gözü orada. Ya bir şey satıyorsun da kadını niye soruyorsun? Veya ciklet satıyor. Orada bir kadın. Yani sırf kadın metayla ne yapıyor? İnsanlar bir şey yapıyor. Yani kadınla toplumu ne yapıyor? Cinselliğiyle ifsad etmiyor. Hatta geçen sene vardı. Baya bir tepki e, sağladılar. Kaldırdılar daha sonra reklamı. Kadın çırılçıplak bir şu spor ayakkabılardan bir tanesi var ya bunlarla şu göğüs tarafını örtmüş. Onun reklamını yapıyor. Yani ayakkabı reklamıyla kadının çıplaklığının ne alakası var? Yani ayağa giyecek bir şey ama onu ne yapıyorlar? Oraya bakabilmen için kadını ne yapıyor? Kullanıyor. Yani bir toplumun ifsatı kadınların ifsatı olmasıyla ne yapıyor? Yeterli oluyor. Evet kardeşler. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam vücutta diyor bir et parçası var. O bozuldu mu bütün azalar ne yapıyor? Bozuluyor. O düzeldi mi hepsi ne yapıyor? Hepsi düzeliyor. Öyleyse bizlerin de bu kalbe ne yapması? Önem vermesi gerekiyor. Ve bir kız çocuğu olsun, erkek çocuğu olsun, ikisini de düzenli olarak ne yapma? Yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü herkes diyor, güttüğü sürüden nedir? Mesuldur. Şimdi erkek çocuğunu yetiştiriyorsun. Erkek çocuğunun avret mahalli nedir? Bunu öğretmen gerekiyor. Diz ve göbek arası. Bunun arasına hiç kimse ne yapamaz? Bakamaz. Haram. Kadının avret mahalli nedir? Göğsüyle diz kapağı arası. Ve kefenlenirken de bir insan yine bunlar hala avrettiğini ne yapar? Korur. Birisi bir erkeği yıkarken, kefenlerken ne yapar? Oraya kalın bir bez örter. Elini de derisini yıkarken sürtünmesin, dokuyu almasın diye kalın bir bez ne yapar? Bağlamak zorundadır. Kadını yıkayan da aynı şekilde erkeği de. Ve yine bakın eğitirken ne yapıyorsun? Erkek erkeğe engelsiz bir yatakta çıplak ne yapamaz? Yatamaz. Yatamaz. Arada bir engel ne yapacak? Olacak. Çünkü uyuduğunda birbirlerine ne yapabilir? Temas edebilirler. Kardeş bile olsa. İki kız kardeş, yabancı da değil. İki kız kardeş, kadın arada engelsiz bir yatakta tek örtünün içinde ne yapamaz? Yatamaz. Yatamaz. Bakın bunlar nedir? Dinimizin koyduğu emir ve nehilerdir. Bunlar çocuk terbiyesinde sizin çocuğunuza öğreteceğiniz meselelerdendir. Yani kadının ifsadı eğitimsizlikten kaynaklanan bir şey. Bugün çağın hastalığı, erkek erkeğe cinsi münasebet hatsaf safhada mı? Adamların kulüpleri var. Bir de adını bilmem ne grupları koymuşlar. Bugün gidin, güya Türkiye modern, müslüman ülke derler. Ne kadar Müslüman tartışılır. Üniversitelere gidin, bir İslam'ı bir dernek açacağız, bir kulüp açacağız deyin, da. Ama bugün gidin en modern, en çağdaş güya eğitim veriyor diyen üniversitelerin hepsinde gay kulüpleri var. Hem de resmi, internette de adreslerini bulabilirsiniz. O kadar bilim adam var, araştırma yapıyor, gençliği bozuyorsunuz, şunu yok. Ama bunlar oralarda ne yaparsınız? Görürsünüz. Şimdi, Oraya gitmeden anne ve baba çocuğunu eğitse, bu bilgileri verse, e, kafir yapacağını her zaman ne yapacak? Ha. Muhakkak yapacak. Sen çocuğuna gerekli eğitimi verdiğinde onların yapmış olduğu tuzaklar her zaman ne yapacaktır? Boşa, Boşa çıkacaktır. Evet kardeşler, demek ki insanların e, güttüğü sürüden mesul olması hasebiyle Eğitiminde çok çok ne yapacak? Dikkat edecek. Ve yine kadın dışarıya çıktığında diyor süslenerek sokağa ne yapmasın? Çıkmasın diyor. Ve kafalı kapılar ardında nikah düşecek biriyle baş başa kalmasın. Koku sürünüp dışarıya çıkmasın. Bir kadın bir erkek tokalaşmasın. Kadın erkekle konuşurken işveli edalı yani kalbine hastalık verici konuşma ne yapmasın? Yapmasın diyor. Ve Bundan sonra ayeti kerimede de diyor ki zinaya ne yapmayın? Yaklaşmayın. Yani zina yapmayın demiyor. Yaklaşmayın. Ama birçok kuralları da ne yapıyor? Koyuyor. Bunun eğitimini evde verecek yine nedir? Sensin. Nikah düşecek birisi geldiğinde erkek ve kadının ayrı olarak oturması, evde bir misafir geldiğinde kadının gelenin elini öpmemesi veya tokalaşmaması, ayrı oturması eğitimini aldı mı bu sokakta da uygular iş yerinde de uygular herhangi bir yerde de bunu ne yapar uygular ama bunu kendi hayatında uygulamıyorsa çocuğu da babasından görerek ne yapar aynısını yaparak gider ve toplumun ifsadı da gündeme gelir bakın kardeşler kafirler ne kadar kadın erkek birbirleriyle tokalatsınlar hiçbir şey hissetmezler çünkü fıtratlar onların nedir ölmüştür ama bir Müslüman, bir kadınla, yabancıyla tokalatsın, suratına bir bakın. Çünkü onda çok farklı hisler uyanmaya başlar. Ölmemiş bazı şeyler var. Ama devamlı tokalaşan veyahut plaj tarafında yaşayan bir insana bak, çıplak birini görsün, hiç rahatsızlık duymaz. Çünkü onun fıtri hasletleri ölmüş. Rahatsız olmaya, olmaya, olmaya bir şeyleri ne yapmış? Ölüp gidiyor. Ama bir Müslüman aynı şeyleri ne yapamaz? Hissedemez. Onun için hepsinin başı Allah korkusu. Dağda yaşayan bir çoban rüzgardan yanına gelen bir kadının azıcık bir yeri açılsın. Farklı duygular içine girer. Ama şehirden yanında gelen bir adam isterse plajın yanında birini görsün. Hiçbir duygu ne yapmaz? Hissetmez. Evet. Allah Azze ve Celle'nin Resulü diyor ki şüphesiz diyor kadın şeytan suretinde gelir, şeytan suretinde gider. Bir kadın gördüğünüz zaman hemen ailenize gidin. Çünkü onda gidereceğiniz, nefsinizi gidereceğiniz şey helalinizde de nedir? Onda da vardır diyor. Yani dışarıda illa Müslüman kadının olması gerekmiyor. Biz kafiri bir müşriği veya kitap ehlinin kadını da olabilir sokakta yürüyen. Böyle bir şey başınıza geldiğinizde eşinize müracaat edin diyor. Ama kadın dışarıya çıktığında tamamen cazibedir ve dışarı çıktığında şeytan onu ne yapar? Tezim eder. Ve kadınlara bakın. Huşisi ya orasını ya burasını düzeltir birçok şeyler yapar. Seni cazibesine çekecek her türlü giyimi Kuşamı ne yapar? Yürüyüşü gösterir. Biraz sonra tesettüre geleceğiz birazdan. Ee, müşriklerin o zamanki kadınlarının giyini şekillerini biliyor musunuz? Nasıldı? Başlarını şuradan örterlerdi. Yani şu kökül dedikmiş şeyler dışarıdaydı. Elbiselerinde göğüslerinin üst kısmı şöyle çıkık olurdu. Ayak taraflarına da halhal takarlardı. Bir erkek gördüğünde eteğini biraz yukarıya doğru kaldırır. Yere ayağını vurur. Yani hal halı hareket edecek. Erkeğin dikkatini kendine çekerdi. O zamanki giyini şekli öyleydi onların. İşte Allah Azze ve Celle ilk emir olarak başörtüsünü emrettiğinde ne diyor? Göğüslerinin üzerine ne yapsınlar? Örsünler. İşte onların ilk ortaya çıkarttıkları cazibe göğüslerin uç kısımlarıydı. İşte burada da bize nedir? Bir eğitim var. Kadın dışarıya çıktı mı şeytan onu ne yapıyor? Çekici hale getiriyor. Evet. Vabbu metemize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ve hayrı işlemeyi nasip etsin bizlere. Kadının birçok görevi vardır. Bu görevlerinin içinde onun cenneti kazanmasına sebep kocasının ondan razı olmasıdır. Bakın, bugün toplumda diyorlar ki, kadın çalışamaz, kadın şöyle yapamaz, kadın evden çıkamaz, şöyledir. İslam kesinlikten bunları demiyor kardeşler. Bakın Hatice annemiz bir tüccar değil miydi? Peygamberimizin hanımı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı alabilmek için onun ismini duyuyor, güvenliğini duyuyor. Onu ne yapıyor? Kendi ticaret kervanında e, o kervan başı olarak tutuyor ve cariyesini de emrederek diyor ki her hareketini kolla ve bana gelişte rapor verdir. Ve şöyle şöyle yapıyor Ve daha sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin de daha önceden bildiği vasıflarını gelip de cariye söyleyince araya birini sokup kendisinden evlenmesini rica ediyor. Yani evlenme teklif ediyor. Bugün erkek mi kızı ister, kız mı erkeğin? Erkek evet. mi acayet evet. ediyor? Bak o gün dürüst, güvenilir gördüğü için Hatice annemiz ne yapıyor? Allah Resulü'nü istiyor. Ve Hamza kendisinden iki yaş küçüktür amcası. Onu aracı kılıyor. Hamza Allah Resulü'nün dünürcüsü oluyor. Öbürününki de varaka oluyor. Ve neyse teferatına girmeyeceğim. Bakın burada bir kadın tüccarlık ne yapabiliyor? Yapabiliyor. Haram değil. Sadece şartlara ne yapacaksın? Uyuyacaksın. Veyahut kadın çalışıyor. Kapalı kapılar ardında bir erkekle baş başa bir orada çalışamaz. Bugün çalışılıyor mu? Çalışılıyor. Hayır gelir mi? Gelmez. Bir erkek ve bir kadın nikah düşüyorsa tokalaşamaz. İstediği fazla bir şey değil. Senin koruman bunlar. Koku sürünerek dışarıya ne yapma? Çıkma. Hangi kadın koku sürünerek dışarıya çıkarsa... Eve geldiğinde cenabetten ı gusül eder gibi gusül etsin diyoruz. Veyahut konuşurken erkekten işveli edalı, yani kalbine hastalık getirici konuşma, onun zihnini bulandıracak konuşmayı ne yapma? Yapma diyor. Demek ki kardeşler, bir kadın hem hayra vesile olabiliyor, hem de neymiş? Şerre. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir topluluğun ifsadı için kadının bozulması yeterli. Sözü neymiş? Tam yerinde bir söz. Bakın ayet-i kerimede diyor ki, kim diyor bir kimseyi öldürürse, onun insanları topluca öldürmüş olacağı, kim de bir kimseye hayat hakkı tanınsa, onu insanlara topluca hayat vermiş olacağı zikrediliyor. Mahide 32'de. Demek ki kadının ifsadı bütün toplumu öldürmek gibi. Kadının düzelmesi ise bütün toplumu ıslah etmeye kadar önemli. Meselelerden bir tanesi. Ve yine dinimize bakıyorsunuz. Üç şey dünya saadeti diyor. Bunlardan bir tanesi yine kadın. Geniş bir ev, hayırlı bir binek, kadın demiyor bak. Saliha bir kadın diyor. Yani orada bir de neyi var? Bir vasfı var. Evlenirken Kadın dört şeyden evlendir. Güzelliğinden alınabilir mi? Soyunda, malında ama sizin dinde takvalı olanı tercih edin. Şunların hepsini ne yaparsınız? Onda bulursunuz. İslam'da kötü kadın, çirkin kadın yok. Kötü ahlaklı kadın vardır. Mesela Fatma binti Kays, Allah kendisine razı olsun. Eşinden boşandığında iddet beklerken Allah Resulü diyor ki akrabası olur. Sana diyor müracaat ettiklerinde birileri diyor iddetinden sonra bana danışmadan evlenme diyor. Yani benden istişare et. Allah Resulü'na geliyor Fatma. İşte kendisine Zeyd'in, Muaviye'nin ve Ömer'in müracaat ettiğini söylüyor. Falana gelince diyor sırtından sopası düşmez diyor. Filana gelince diyor fakir sana diyor sıkıntı yaşatır. Sen Zeyd'i tercih et. Diyor. Fatma çok güzel kadın. Arap kadınların en güzel kadınlarından. Zeyd ise kömürden de siyah. Yani o kadar siyah. Her ne kadar diyor gönlüm diyor razı olmasa da hani siyah beyaz kolay değil yani insan evlenmesi. Bizim mahallede bir zenci çocuk var. Üniversiteden giden e, orada o birlik dokuyan birisi kız. Evlenmişler. Çocukları da var. Yani üniversitede okurken zenci biriyle annesi babası da reddetti bizim mahallede ev tuttular okula birlikte gidiyorlar geliyorlar hala okuyorlar herhalde hiç kimse onlarla konuşmuyor sinemanın orada çocuk zenci dolmuşa binse şöyle açılıyor ya rengi siyah sadece o kadar nazik bir çocuk ki da Türkçeyi de öğrenmiş konuşurken onlar çok farklı konuşuyor yani yeni öğrendiği için çocukları böyle çikolata gibi bir renkte yani akrabaları da yani o şeyi tanıyorum Meşri abi. Hiç kimse konuşmuyor çocuklar. Yani düşünün. Kolay değil. Evet. Renginin değişik olması. Ha, İslam için değil. Biz ümmetçiyiz ama hala da insanlarda bu ırkçılık var. Güya çok çağdaş Amerika'nın daha geçmiş tarihine bakın. Siyah beyaz kapışmaları var. Yani ırk kapışma. Rengin siyaktı, rengin beyazdı veyahut kırmızıydı. Yani, evet. Yani. Allah hepimize hayır versin. Fatma binti kaçtan da Zeydi tercih ediyor, diyor ki hakikaten diyor Allah diyor sözüne diyor e, itimad edip de diyor evlendiğime diyor çok isabetli olmuşum çünkü Zeyd diyor o kadar yumuşak o kadar narin birisiydi ki diyor aradığım her şeyi ne yaptım onu da buldum diyor. Yani insanın demek ki hayırlısı ancak nedir takva yönünden olandır. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki din kadına cidden ne yapıyor? Çok çok önem veriyor. Ve burada da dikkat ederseniz üç şey dünya saadetinden bunlardan bir tanesi neymiş? Kadın. Yine sohbetin başından beri geliyoruz. Cennet anaların ayakları altında diyor. Ama bunun yanında Allah bize diyor ki ey iman edenler eşleriniz ve çocuklarınız sizin için bir fitnedir diyor. Bunlar içinde de ne yapın? Çok dikkat edin diyor. Bir imtihan aracı. Yani aynı zamanda bir zinet, aynı zamanda dünya saadeti ama dikkat etmediğin zaman senin için ne yapabiliyor? Bir zihir zemberek halini de alıyor. Evet. Şimdi kadın hep umum manada ele alıyoruz. Hususi olarak bakıyoruz fitne olabiliyor. Veyahut doğuracak bir kadın olabiliyor. Veyahut salih bir eş olabiliyor. Ama bağlandığı yer dönüp dolaşıyor. Kadına değer verirken emir ve nehi manzumelerini göz ardı ne yapmıyoruz? Etmeden. Yani kadına değer her zaman dinden gelen emir ve nehilerle ne yapacak? Olacak. Bakın şimdi kapanma dediğimiz zaman Fiziki ve maddi olarak ele aldığımız zaman, mesela benim hanım buraya geldiğinde bazen dikkat ediyorum, konuşuyorlar burada bazen kadınlar. Ya diyor bir tanesi kızım, geçen sene sıcak bir zaman, ya sizin bu işte üstünüzde ekler size sıcaklık vermiyor mu? Ağırlık vermiyor mu? Kadın tişörtle açık, neredeyse daha da açık gelecek. Yani onlar bile yük geliyor kadınla. Hanım yok öyle bir şey. Hissetmiyorum ben. De. Yani bir yük, bir şey. Şimdi içeride bir şey olmayınca dışına da ne yapmıyor? insanın yansımıyor. Önüne ne kadar güzel, dünyanın en leziz yiyecekleri gelirse gelsin, sen ondan hoşlanmıyorsan o sana ne gelir? Yani kötü gelir. İğrenç gelir. Yiyemezsin. İnsanın içinde iman olmayınca yani Allah sevgisi, Allah'a bağlılık, onun emir ve nehirlerine bağlılık olmayınca o üstündeki de seni ne yapar her zaman sıkar. Ya şurası bol, daraltalım. Şurası şöyle geliyor, onu tıtsalım. İşte başı şöyle sallayacağına şurada tutalım, boğazı sıkalım. Üstüne de işte işaretimiz olsun. İkisinin arasına bir yüzük takalım. Evet, millet bizi tanısın, burnumuzu çıkaralım. Muhakkak bir işareti ne yapacak? O da olacak. Ama emir ve nehi malzumesi dediğimiz zaman bu ancak nedir? Allah'tan gelmeli. Demin sohbetin başında dedik ki kadının avret mahalli göğüsten diz kapağı. Bu nerede? Kadın Şimdi kadına iken. Mümin kadınlarla birlikteyken ama dışarıya çıktığında bu o şekilde ne yapamaz? Çıkamaz. Erkeğin ki ise erkeğin göbekle diz kapağı arası. Ne yaparsan yapar. Hatta Avrupalı bir arkadaş geldi. Şu park yerinden beni arıyor. Ya Hüseyin diyor bir şalvar getirsen oradan diyor. Ne oldu? Haşama gibi bir şeyle gelmiş. Ulan elinin yavur bölgesinden geliyorum buraya kadar utanmıyorum. Da. Hacı Bayram'dan utan. Ya burada eklem nefsi diyor uzun pantolon. Şimdi haşama ile çıktık mı bize ederler. Ya İslam'ın özü buysa orada giyiyorsan utanmıyorsan burada da ne yapmayacaksın? Utanmayacaksın, giyeceksin. Çünkü haram olan bir şey Değil bilmiyorsa insan ne yapacak? Öğrenecek. Açık gezen bir kadından rahatsız olmuyor da İslam'a uygun bir şekilde kapanmış bir erkekten insanın da hiçbir zaman rahatsız olması gerekiyor. Ama devir tersine düştü mü bu gidiyor. Evet kardeşler. Şimdi bir aşama daha gelelim. Kadınlar mı üstün yaratılmıştır erkekler mi? Yoksa eşit midir? Erkekler yaratılmıştır. Allah iki ayetinde Azze ve Celle bir nebze erkekler kadınlara nedir? Üstün yaratılmıştır. Diyor. Ve dinimiz hiçbir zaman kadınla erkeğin eşit olduğunu söylemiyor. iddia bile ne yapmıyor? Etmiyor. Kim eşittir derse o yalan söylemiştir. Çünkü kadınlar erkeklerden bir nebze nedir? Aşağıdadır. Bunu Nisa suresinde ve Bakara 228'de olabilirsiniz. Ve yine kardeşler <gülüyor> gelen rivayetlere baktığımızda Kays bin Said'den geliyor. Hira'ya geldiğimde Küfe'de, Küfe'nin orada bir yer. Ora halkının önderlerine secde ettiklerini gördüm diyor. Ben de kendi kendime Allah Resulü'ne diyor, secde edilecek birisi varsa, estağfurullah eğer yeryüzünde secde edilecek birisi varsa, bu ancak Allah Resulü olur dedim diyor. Ve geldim diyor Allah Resul'una secde ettim. Ayrı bir vakalar da var. Ayrı vakalar da var. Ben bir tanesini seçiyorum. İşte gemiyle gittim. İşte gittiğim yerlerde krallara, rahiplere, valilere secde ediyorlar. Bu da var. Yani birkaç tane rivayet var. Bir değil. Ve ben de düşündüm ki eğer secde edilecek birisi varsa o da Allah Resulü diyor ve Allah Resuluna secde ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bir adam Allah'tan gayrısına secde edilmez. Bunu neden yaptın diyor. Derdini söylüyor. Bir daha bunu sakın ne yapma? Yapma. Ve akabinde diyor ki bugün akılcıların hepsi bu hadisi inkar eder. <gülüyor> Eğer secde edilecek bir varlık olsaydı kadının kocasına seyit etmesin derdi. Hatta diyor kocanın her tarafı irin olsa, diliyle kadın yalasa, yine de hakkını ne yapamaz? Ödeyemez diyor. Bu Bukhari Ebu Davud rivayeti olmasına rağmen akılcılar inkar eder. Bugünkü Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez var. O da bunu çok açık bir dille eleştirir. Akılcı olduğu için ama hadisçi geçinir. O da bunu inkar eder. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapmıştır? söylemiştir. Senin aklın olsa da, olmasa da. Çünkü Ali ne diyor? İslam dini, eğer akıl dini, zeydini, mantık dini olsaydı ben ayağımın altına mest ederdim. Çünkü kirlenen orası diyor. Evet. Demek ki erkeğin evde bir hakimi var. Bir buyruk olması var. Ama kadın da burada ne yapmıyor? Hornanmıyor. Aşağılanmıyor. Şimdi Erkek her zaman kadının koruyucusu durumunda. kadınsa sadece evine bakmakla yükümlü. Namusunu korumakla ve evine istemediğini almamakla. Şey olan bu. Ve kadını erkek her zaman korur ama kadın erkeği hiçbir zaman ne yapamaz? Koruyamaz. Mesela toplumda bir zaman şunu da iddia ettiler. Niye bir erkek dört tane kadın alıyor da kadın dört tane erkek alamıyor. Bunu da gündeme getirdiler ama bir tanesi çıktı. Doğru söylüyorsunuz ama babasını bulamazsınız bizi. Sesini ne yaptılar? Kestiler. Ama bir erkeğin dört tane karısı olsa baba belli. Ama kadının olsa babası çocuğu ne atmaz? Belli olmaz. Ve hiç kimse de benim diye onu ne yapmaz? Kabullenmez. Bir erkek dört tane kadın olsa Kadınlar bel, bel, aralarında kavga bile etse, kavgalar belli bir seviyeyi ne yapmaz? Geçmez, ölümcül de olmaz. Ama bir kadının dört tane kocasını bırakın, ikinci kocası olsun, birbirlerinden haberi olsun, birbirlerine ne yaparlar? Öldürürler ve toplum da o kadına fahişe, onun erkeğine de boynuzlu kavak derler. Yani hiç kimse de onlara siz iyi yapıyorsunuz, ne yapmaz? demez. Ama bir Müslüman gitsin, ikinciyi alsın, hiç kimse bir şey demez. Allah mübarek etsin, velime nerede, var mı, bizde niye çağırmadın dedi. Üçüncü alsa yine öyle, Dördüncü alsa yine öyle. Çünkü doğal olan nedir? Allah'ın verdiği bir haktır. Hiç kimse onu tınamaz. Evet. Ama yaşadığımız ortamda insanlar ikinci evliliği, yani İslam'ın emrettiği evliliği yasaklarlar. Umumhane diye genel evi açarlar. Zinayı, flört her şeyi ne yaparlar? Serbest bırakmıyorlar. Ama helal olanı ne yaparlar? Harama çevirirler. Evet. Şimdi tesettürü ele alırken, tesettür dediğimiz meselede, e, Müslümanlar her meselede dinlerini ihmal edip, yozlaştırdığı gibi, kadının örtünmesinde de tamamen ne yapmıştır? Yozlaşmaya gitmişler. Ve her meselede bir düşünün, bir namaz kılış şekli dahi, Müslümanların evlere şenliktir. Yani bir hacca gidin, Kabe'ye <gülüyor> namaz kılın, her kesimin insan oraya ne yapar, gelir. Hepsinin kılış şekilleri çok çok farklıdır. Halbuki namaz tek çeşit olması gerekmez mi? Aynen öyle olduğu gibi Giyimde, kuşamda da kadın toplulukları çok farklı ne yapmışlar? Bir ortama girmişler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir sözünde diyor ki saçlarını diyor deve hörgücü gibi yapıp gi giyinik çıplakların cennetin kokusunu dahi ne yapamayacağını, alamayacaklarını söylüyor. Bugünkü giyim şekline kadınların baktığımız zaman topluluğun örfi bir kapanma olduğunu görüyorsunuz. Mesela ben Konya'lıyım. Konya tarafına gidin. Şalvar vardı. Şimdi kalmadı gerçi artık. Televizyonlar çıktı çıkalı. Fakat eskilerde hala var. Geniş şalvar ve geniş atkı vardı. Tam İslam'ın istediği örtüdür. Kadın tarlada bile çalışsa vücut hattını ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Yürüse hiçbir şeyini ne yapamazsınız? Anlayamazsınız. Ama o kadınların alnını secdeye geldiğinde göremezsiniz. Örfü nedir? Bir kapanma var. Ama Dini bir kapanma zannedersiniz ama değil. Ve biraz daha geriye gidin. İkinci Dünya Savaşı'na kadar <gülüyor> Hristiyan dahibelerin de hiç yüzünden başka bir yerini göremezdiniz. Ama daha sonra fıstık güzeli, bilmem ne güzeli, karpuz güzeli, kainat güzeli diye onları da soyup soğana çevirdiler. Tamamen şeye çevirdiler. Onlar da kapanmaya çok dikkat ediyorlardı. Belki bugünkü Müslüman kadınlarından daha kapanlardı. Bugün, baktığımızda Müslümanım diyen kadınların kapanma şekillerinde tamamen ne var? Bir örf hakim. Halbuki, aleykümselam hassasiyet dinden gelseydi ilk inen emire bakıyorsunuz kardeşler. Deminki dediğim gibi müşrik kadınları ne yapıyordu? Başörtülerini yarım dağılıyorlar. Saçlarının Çekilini çıkarıyorlardı şuradan. Göğüslerini gösteriyorlar. Eteklerini kısa tutuyorlar. Ayağına da halhal hal giyip yere vurup ne yapıyorlar? Kendilerini teşhir ediyorlardı. Allah Azze ve Celle ayetlerini indiriyor. Ey peygamber kadınlarına, çocuklarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Sokağa çıktıklarında başörtülerini ne yapsınlar? Örsünler. Başörtülerini göğüslerinin yakalarını üzerlerine koysunlar. Bu onlar için nedir? Daha hayırlıdır. Demek ki ilk inişi neymiş? Bu. El ve yüz müstesna diyor. Yani ellerde açık, yüzde nedir? Açık ama saç, örtük, göğüsün üzerinde nedir? Kapalı. İlk inenim bu. Ve Ayşe annemiz diyor ki, bu ayet indiğinde diyor. Sahada kadınları siyah kargalar gibi diyor sokağa çıktılar. Yani demek ki o zaman siyah kumaş mı vardı bilmiyorum. Hepsi ne yapıyor? Dışarıya çıkıyor. Bugünkü çoğu kesimin siyah tercih etmeleri buradan kaynaklanıyor. Halbuki illa siyah diye olacak bir renk nedir? Yok. Burada kapanması. Ama burada toplum içinde mesela İlla ben buradayım diye cırtlak renkleri veya cicili bicili şöyle yaldızlı renkleri de kullanmamak gerekiyor. Evet. Ve ikinci aşama geliyor. İkinci aşama nasıl geliyor? Üçü de Ömer'le alakalı. Allah kendisinden razı olsun. Ben Allah'tan bir genişlik istedim bu konuda diyor. Dışarıya çıktığında kadınların hallerinde müminlerin hoşlanmıyor. Ve gençleri e, cariyeleri taciz ediyorlar o günlerde. Tabi kadınla cariyenin giyiniş şekilleri aynı olunca gençler müminin kadını mı yoksa köle mi ayırt edemiyorlar. İşte Müslüman kadınıyla cariye ilk etapta böyle ayırıyor. Daha sonra Ahzab suresinin 53. ayeti nuzul ediyor. Peygamber eşlerinden bir şey istediğiniz zaman terz arkasından. Yani kadın ve erkek ilişkilerinde ev ortamında artık ne geliyor? Haremlik, selamlık dediğimiz bir ölçü gündeme geliyor. Yani bugün toplumda işte haremlik yok, selamlık yok diyenlere ayet olarak nedir? Bu bir delildir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın velime yemeğinde inen bir olaydır bu. Yanlış hatırlamıyorsam Zeynep Binti Caşın velime yemeğinde Allah Resulü yemeği veriyor. Sahabelerden bir grup oturuyor. Çıkmıyor. Habire bir yap başlıyorlar konuşmuyor. Allah Resulü dışarıya çıkıyor. Orayı dolaşıyor. Geliyor var. Gidiyor geliyor var. Buna binaen ayet iniyor. Zeynep annemiz de bir köşede çarşafıyla yani siyah çarıyla büyüşüp kalıyor. Ve bu ayet iniyor. Bu ayet nedir? Artık diyor. Kadınla erkek arasına nedir? Perde giriyor. Ve hatta bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın hanımlarından birinin yeğeni var. Onun bir meselesi oluyor. Zina çocuğu o. E, i̇şte falan vasiyet etti diyor. O çocuk benim diyor. Allah Resulü'ne geliyor. Dava görülünce zema. Çocuk. Allah Resulü dinliyor. Çocuk senin. Safiye sen de artık ondan perdeye gir diyor. Artık diyor yeğenimi diyor. Evet sevdi. Artık diyor onu bir daha diyor göremedimdir. Perde araya ne yapıyor? Giriyor. Yani haremlik selamlı nikah düşen birisiyle sen ne arama nedir? Ölçüdür. E, evet. tabu metimize hayır versin. Abi. İlk ineni demek ki neymiş? Ahsap e, 33. E, yok, nur, nur şey. Ahsap 33 şey, ahsap 50 kardeşler. Ey iman edenler, siz mehirlerini vermiş olduğunuz eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden sahip bulunduğun cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin, seninle birlikte hicret edenlerin kızlarını sana helal kıldık, diyor. Biz de kendilerini peygambere hibe eden ve peygamberin de kendilerini nikah suretiyle almak istediği mümin kadınları sana helal kıldık. Bu hüküm diğer müminlere değil ancak sana mahsustur. Şimdi bu tesettürle, evlilikten alakalı özel bir ayet var. Bu da tilaveti, baki, hükmü, peygamberin ölümüyle nesk olan ayetlerden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle Resulüne has olarak çok evliliği ve birçok şeyi ne yapmıştır? Helal kılmıştır. Bize ise dörtten fazlası nedir? Gerçi birden fazlası toplumu aramda. İslam'da Müslümanlara nedir? Dördde kadar evlilik caizdir. Akılcı yaklaşanlar bu dördü de kabul etmiyorlar. Burada birer, ikişer, üçer, dörders almanız diyor iki ile çarpıyor, sonra üçü üçlen sonra iki ile çarpıyor, dördü dörtlend sonra biri ile çarpıyor. Ta 20 sulara kadar diyor ki Süleymancılar bugün onu yaparlar. 20, 30 evlene, bilesin onlar da sınırsız derler. Mealciler de aynı yoldan giderler. Evet bu ayette ise Allah Azze ve Celle Resulüne birçok evliliği ne yapıyor? Caiz kıldığı gibi bunu başka bir erkeğe kılmıyor. Ve müminlerin onlar peygamberin hanımlarının anneleri olduğunu ne yapıyor? Bildiriyor. Evet. Ve bu ayetler kardeşlerim peygamberimizin ve peygamber hanımlarının ölümüyle tilaveti baki hükmü ise tamamen ne yapmıştı Düşmüştür. nasıl olmuştur. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. E, nikah biliyorsunuz e, düşenler var, düşmeyenler vardır. Nikah düşenlerde kimlerdir? E, teyze kızı, amca kızı, hala kızı, bacanak Bunlar nedir? Nikah nedir Bunlarla haremlik, selamlık ne yapılacak? Uygulanacaktır. Ama topluma baktığımızda ne olacak? Ya Anda çocukları değil mi deyip aynı yerde çok rahatlıkla ne yapabilip? Eyleşebiliyorlar. Teyze kızı veyahut enişte bacanak biz bacanak değil miyiz ya deyip de aynı ortamda rahatlıkla oturabiliyorlar. Halbuki öldüklerinde mesela kendisi hanımından boşansa, öbürü de hanımından boşansa, öbürleri birbirleriyle ne yapabilir? Evet. Evlenebilirler. Veyahut ölümleriyle evlenebilirler. Veyahut Anadolu'da bu çok yapılır. Büyük abi ölür, gelin kalır, başkasına gitmesin, şanımız, şerefimiz kirlenmesin diye küçüğe ne yaparlar? Yengeyi nikahlarlar. Bu da neyi gösteriyor? Nikah düşüyorsa onunla aynı odada kapalı kapılar ardında ne yapamaz? insan olamaz. Evet. Gelelim Ahzab 59'a. Ey peygamber eşlerine, kızlarına ve mümin kadınlara söyle ki. Şimdi burada bir emir gündeme geliyor. Hicap emri birine farklı, birine farklı değil. Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle. Yani bütün iman edenlere ne yap? Bir emir var. Peygamberin hanımına has değil. Peygamber'in kızına da nedir? Has değil. Aynı zamanda bir de ne yapıyor? Müminlerin e, hanımlarına söyler. Burada onların kapanmasını emrediyor. Nur, e, nur 60'da ise bir hususiyet var. Evlenme ümidi kalmamış yaşlı kadınların zineti açığa vurmalarında bir mahsur yok. Üzerlerini çıkarmalarında bir günah yok. Fakat sakınıp örtülmeleri kendileri için nedir? Daha hayırlıdır. Bak Anadolu'da çok yaşlı, artık kurumuş, bürynmüş kadınlar var. Buna rağmen örtüsünü çıkarmazlar. Gençlerden evet. daha dikkat edelim. Çok dikkat ederler. Geldi ki Allah onlara ne yapıyor? Yani serbestlerken dış örtüsünü serbest. Evet. Açılı saçılma da değil, dış örtüsünü. Ama buna rağmen ne yapıyorlar? Yine dikkat ediyorlar. Allah. Hepimize hayır versin, neslimizi hayallardan eylesin. <gülüyor> Yine kardeşlerim, dinimiz o kadar hassasiyetten üzerinde duruyor ki, belli yaşta, yani kadınların, erkeklerin gizli hallerini öğrenmişlerse, senin yanına geldiğinde, yani yattığın ortamda, izin almadan odana ne yapmasın? Girmesin. Bakın bunlar hep çocuğa, tesettirden önce vereceğim nedir? Yani sokağa adımı atmadan evde öğreteceğim eğitimlerden. Ve çocuk ergenlik çağına girdiğinde onlara ancak şeri ceza ne yapılıyor? Tatbik ediliyor. O da nedir? Erkekte 14-15 yaşında. Kadındaysa kız çocuğundaysa buluğa erdiği yani hayız gördüğü yaş hangi yaşsa ki değişiyor Türkiye'de bir Arap ülkesine gittiğinde belki 6-7 yaşında bir kız çocuğu Hayız görebiliyor. Ama yaşadığımız toplum karasal, soğuk ülke olması hasebiyle 14-15 bazen 20'yi bile ne yapabiliyor? Buluyor. Ama şu televizyonların internetin hat safa olduğu yerde artık kaç yaşında olur bilmiyorum. Ergenliğe çok çabuk giriyor. Evet. bunu uçağına erdi mi artık kızın Örtünme, yaşa ne yapmıştır? Gelmiştir. Ona artık ne yapacak? Dikkat edecek. Çünkü e, yaptığı ve yapmadığından mesul hale ne yapıyor çocuk? Geliyor. Çünkü buluğa erene kadar tamam ne yaparsa yapsın. Gene serbest bırakılmıyor. Eğitimden geçiyor. İşte namazı diyor 7 yaşında emredin. 10 yaşına geldiğinde kılmıyorsa hala dövün. Bula bile ne Ne yapmıyor? ermiyor. Veyahut sizin yanınıza geldiklerinde on, sizden izin almadan ne yapmasın? Girmesin. Ama buluğa ermişse artık tesettürde. Onun üzerinde ne yapıyor? Geliyor. Evet kardeşler. Rabbimize hayır versin. Burada bizlere sürekli bir eğitimden, sürekli bir e, ceval olmaktan bahsediliyor. Ve ey iman edenler elinizin altında bulunanlara ne yapın? onlara hayırlı davranın zariye ise hizmetçi ise ergenlik çağına gelmişse veya çocuksa sizden izin almadan girmesin diyor Nur 58'de. Ve yine tek başına bir kadın ziyaret etmeyin diyor. Bir tanesi soruyor. O diyor bizim akrabamız hasta. Ziyaret edeceğiz. Ne yapalım? Kocasından izin almadan ne yapmayın? Ziyaret etmeyin. Çünkü kadını hastayken kendisini ne yapamaz? koruyamaz ama kocasından izin almadan ne yapmayın? Ziyaret etmeyin. Eğer kocası da yoksa baş başa ne yapmayın? Kalmayın. Evet. Kayınbirazeri de olsa o nedir? Ölümdür diyor. Evet. Şimdi İslam'a bakarsak hani şekilci mi? İslam dini diyorlar ya. Evet. İslam dini şekilcidir kardeşlerim. Şekle, görünüşe İslam her zaman önem verir. Erkekten istediği şeyler olduğu gibi kadından istedikleri vardır. İslam şekilcidir ve o şekli İslam'da Müslüman'da ne yapıyor? İstiyor. Ve kişi dostunun dini üzerinedir. Bu yüzden herkes yaptığı dostluğa ne yapacak çok dikkat edilecek. Eğer dostu iyi ise insanı ne yapar? İyiye sevk eder. Bir sohbet ortamına getirir. ...eğer değilse hadi gezelim ya... ...bir pikniğe gidelim, bir hava alalım... ...belki de bir meyhaniye ne yapabilir? Getirebilir. Eğer... ...kişinin seçtiği... ...arkadaş iyi ise, ...kendisinin görünüşünden, yaşantısından... ...sakalından, kadın daha az olur. Değilse... ...bu ne ya? Mesela benim hanım... ...evlendiğimizde çarşafa gezdiğinde... ...bizim mahalle çarşafa çok karşıdır. Yani giyinişe itiraz etmez... ...ama çarşafa karşıdır. Neredeyse kıyamet koptu yani. Dar geldi hanıma çarşaf. Tek başına. Daha sonra Allah'a hamdolsun 9-10'a çıktı sayı da ses yapıldı? Kesildi. Yani öcü öcü dediler ama yine de kesildi. Yani etrafına dikkat etmediğin zaman, değer verdiğinde arkadaşına senin hayrına da onlar ne yapabiliyor? Mani olabiliyor. Evet. Öy Peygamber müminlerin annelerine, kızlarına, müminlerin kadınlarına söyle: Dışarıya çıktıklarında ciltbaplarının bir kısmıyla yüzlerini örtsünler. Bu tananıp incinmemeleri için kendileri için daha hayırlıdır. Şimdi bakın, örtünmede üç tane ayak var. birinci de baş örtülüyor, yüz açık, el açık. İkinci de perde iniyor. Üçüncü de o göğüsün üzerine örtülen cilbaplardan bir kısmı ne yapıyor? Tanınıp da incinmemeleri için. Nuzul sebebi nedir? Dışarıya çıktıklarında yine de ne yapıyorlardı? Tanınıyorlardı. Allah Azze ve Celle ayetini indirerek Ahzat 59. ayette tamamen yüzün örtülmesini ne yapıyor? emrediyor. Kesinlikle kadının yüzünün açık olmaması gerekiyor. Ve bütün hadis kitaplarının haç menasıkı bölümüne bakın. Hepsi okuduğunda her mezhep o hadislere sahih derler. Ama gel gör ki mezhebi görüşlere girerek kadınlarının örtüsünde bu ifadeleri bir türlü görmezler. Hac menasikinde bakın erkeğin ihramı nedir? İki parça bir bezdir, evet. dikisiz. Kadının ihramı nedir? Dışarıya çıktığı örtüsüdür. Ama orada bir emir var. Kadın diyor ihrama girdiğinde eldiven takmasın, yüzüne de peçe ne yapmasın? Vurmasın. Nerede bu? Haccin menasikinde. Peki hep mi? Ayşe annemiz diyor ki biz diyor erkekler topluluğunu gördüğümüzde ihramdalar bak. Yüzümüze peçe indirir. Onlar gittiğinde uzaktan erkek mi, dişi mi anlaşılmayacak mesafeye geldiğinde açardık diyor. Bak haçta menasikte yine kapanıyor. Ne zaman? Erkekler topluluğu yaklaştığında. Demek ki bunun zıttını yana Kadın haçta hacca niyet ettiğinde eldiven giyemiyorsa yüzüne peçe vuramıyorsa dış ortamda ne yapıyormuş? Elinde, elinde, tanınıp incinmemesi için ellerini ve yüzünü ne yapması? Örtmesi gerekiyor. İslam'daki tesettürün ölçüsü nedir? Budur. Ve gelen rivayete bakıyorsunuz. İlk kadisesi en meşhur rivayetlerden bir tanesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her sefere çıktığında bir saat dolmuş. Neyse. Allah Resulü ve Vesselam her sefere çıktığında hanımlarından birine ne yapar? Yanına alır. Ve onu alabilmek için de kura çekerdi. Bu sefer diyor kura bana çıkmıştı. Ben diyor o zaman çok zayıf bir kadındım diyor. Evdeş'te o devenin evdecinde kalırdım. Benim içinde olup olmadığımı anlamazlardı bile yani yükleyenler diyor. Ben de diyor gerdanlığım kaybolmuştu diyor. Onu aramak için veyahut bir şey için gitmiştim. Orada uyumuş kalmışım diyor. Gidenler de gitmiştir. Sonra diyor ordunun arkasından diyor düşen kalan bir giden var mı diye toplamaya gelenlerden bir tanesinin istirca sözüyle uyandım diyor. İnna lillahi ve inna ileyhi dedi diyor. Yani uyandırmak için bile yine Allah'ın ayetlerini kullanıyor sağır düşün. Lan bak şöyle yok yani bak genel ayet. Ben diyor gözümü açtığımda o beni diyor hicaptan önce de tanırdı. Hemendir cilbabımı göründüm yüzümü örttüm. Bu neyi gösteriyor? Daha önce yüz açık. Ama bu beni cilbaktan önce de tanırdı. Bu ayetten önce de ne yapardı? Tanırdı. Şimdi bu hadis birçok şek ve şüpheyi de ne yapıyor? Silip götürüyor. Neden? Birçoğu diyor ki bak diyor ev ve yüz diyor kapanmış olsa çünkü birçok rivayet var. Allah Resulü bir gün aleyhissalatü vesselam sahabe kadınlarını bir yerde toplayarak onlara uzun bir nasihat ediyor. Bu nasihatlerin içinde kadınları hayra teşvik ederek diyor ki, cehennem gösterildi. Bunların ekseriyeti kadınlardı diyor. Ne yapalım? İşte, uzun. i̇şte bir yarım hurma da olsa ateşten kendinizi ne yapın? Koruyun. Koruyun. Ve diyor kadınlar hep diyor işte küpelerini bileziklerini, hepsini vermeye başladılar. İbn Abbas diyor ki ben diyor hatta diyor kadının yüzündeki allığı, kırmızılığı gördüm diyor. Kulağından küpesini çıkarırken. Bak diyor İbn Abbas diyor tarif ediyor. Halbuki İbn Abbas Allah Resulü öldüğünde 7-8 yaşında neydi? Bir çocuktu. Yani bir çocuk da kadınların içinde rahatlıkla ne yapabiliyor? Gezebiliyor. Bir de yeni iman edenleri düşün. Bu meseleleri bilmeyenleri düşün. Halbuki burada ne var? O beni hicaptan önce de ne yapardı? Tanırdı diyor. O da nedir? Demek ki hicaptan önce kadınların yüzü neymiş? Açık. Yine e, cihat tatlarına bakıyorsunuz. Kadın geliyor. Kocası öldürülmüş, karısı öldürü, şey kocası öldürülmüş, babası öldürülmüş, kardeşi, çocukları. Birisi diyor ki ya diyor, senin bu kadar öldürülmüş daha hala peçe eldiven mi var yüzünde? E diyor Allah onları benden aldıysa da hayamı da mı Yani kadınların sahabe kadınlarının yüzlerinde peçeleri ellerinde eldiven olduğu nedir? Ortada. Ama bu ayetler inmeden önce hadislere bakın kardeşler ki iniş sebeplerinden birisi Ömer'in duası dedik. Eskiden kadın ve erkek karışık olarak abdest alırlardı birlikte. Ayrım diye bir şey yoktu. Ömer'in eli abdest alırken sahabe kadınlarından birini, müminler annelerinden birinin eline değiyor ve çok müteessir oluyor. Ya Rabbi diyor, bunun hakkında bize bir delil, bir burhan indir diyor ve buna binaende bu ayetler ne yapmıştır? İnmiştir. Evet. Ee, yine bakıyorsunuz bu noktada kadınlar ne kadar eldiven ve feçiye dikkat etmese sen gözüne peçe olacaksın. Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde ne diyor? Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsın. Mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan ne yapsın? Sakındırsın diyor. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki toplumda inanan kadınlar olduğu gibi inanmayan kadınlar da olacak. İnanan kadınlar düzgün örtünmediği gibi Oradaki inanan erkeklerin de gözünü ne yapması? Sakındırması gerekiyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Senin kadına bakacağın nedir? Sadece caiz olan yer evlenme kastıdır. Evlenme kastının dışında gözünü dikip de röntgen çeker gibi kadına ne yapamazsın? Tepeden tırnağa bakamazsın. Birisi geliyor kendisini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a arz ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kafayı kaldırdı diyor. Tepeden tırnağa şöyle bir baktı ve bir daha yüzünü çevirmedi diyor. Bakmak sadece nedir? Evlenmek kastıyla Yine İbni Mesud birine geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Gelen rivayetlerde ben diyor falandan evleneceğim. Onun yüzünü göreceğim diyor. Koca karı izin vermiyor. Gittir. Oradan diyor peçeli bir kadın dedi ki diyor bunu sana Allah Resulü mü söyledi? Evet. Bak o zaman dedi diyor peçeyin dedi ben baktım kaldım diyor. Ve daha sonra onu ne yapıyor? Alıyor. Yani sadece evlenme kastıyla kadının iki güzelliğinden yüzü ve saçı bakabilirsen buna ne yap? Bak diyor. Yani saçına da bakabilirsen bak diyor. Evet kardeşler. Bunun dışında kadına bakmak caiz değil. Hatta Ebni Mesut'u resul diyor ki Ensar'ın diyor kadınların gözlerinde küçüklük vardır. Diyor. Yani sonradan beğenmemezlik yapmak Yani Bu da bir latifedir. Kadına bakmak neymiş? Evlenmek kastıyla bakabilirsen onun dışında kadına bakmak neymiş? Caiz değilmiş. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun yanında şunu da zikrediyor. Hangi Müslüman ki diyor yabancı olan bir kadına baktığında Allah korkusundan diyor gözünü çekerse bütün damarlarında ne yapar? İslam'ın lezzetini bulur diyor. Yani bir dünyalık kadın var şurada. Şehevi bakışları ondan esirgeyip de çekerse İmanın tatmadığın lezzetinde ne yaparsın? kadarsındır diyor. Ve Ademoğlunun zinadan nasibi vardır. gözünkü bakmak, burnunki koklamak, elinki tutmak, ayağınki gitmek. da diyor ya tasdikler ya yalanlar. En basit de nedir? Budur diyor. Bir gün Avrupalı birisi aradı. Orada pislikler çok yayılmış. Bundan 10 seneden fazla oldu. Aynen bana sorduğu sorulardan bir tanesi şu. Orada jigolog diyorlarmış. Kadın çağırıyorlarmış. İşte diyor cinsi münasebet dışında her şeyi yaptık. Bunun haramlığına delil var mı? Ben bu hadise söylediğimde, peki diyor hak cezası uygulanacak mı? Tabi dedim ahirette. Öyle deyince durdu. Madem haram olarak kabul etmiyorsunuz bunu, caiz olarak görüyorsunuz, o zaman sizin kadınlarınız da başka erkeklere gitsin dedim. O zaman cezana ne olduğunu o zaman anlarsınız. Ve bugün porno filmlerin ve CD'lerin caiz olduğunu, önlerinden geçen bir silüet olduğunu söyleyen, iddia eden alçaklar var. Aynı sözümüz onlara da caiz olarak görüyorsanız kendi karınızın, kızınızın, ananızın, teycesinizin, kadın tayfenizin filmlerini çekin. Millet nasıl olsa değil mi? Gözünün önünden geçiyor. Onları ne yaparsınız? İzlettirirsiniz. O da harammazsa sizin dediğinize göre olmuyor. Allah Azze ve Celle bizlere hayalı olmayı, kadınlara örtünmesi gerektiğini ve Tirmizi'nin naklettiği rivayette ise kadının her tarafının avret olduğunu ne yapıyor? Bildiriyor. Kadının her tarafı nedir? Avrettir. Ve hangi kadında zinetini gösterirse yarın kıyamet gününde diyor o zinetler diyor kurşun gibi ısıtılacak eritilecek ve onlarla o gösterdiği yerlere de ne yapılacak dökülecek diyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Hakka çağrıldığında icabet eden sanmı kullardan eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin eşlerimizi ve kızlarımızı Rabbim hayalı kılsın. İslam'ın emrettiği şekilde örtünmeyi nasip etsin. Subhaneke ve bihamdike eşheden la ilahe illa ve